1866, numaralı konu, Hazreti Peygamberin duasıyla Abdullah bin Hişam'ın malının bereketlenmesi, evet, dedem Abdullah bin Hişam ile pazara giderdim, dedem bir şey alınca Abdullah bin Zübeyir ile Abdullah bin Ömer, bizi de ortak et, çünkü Hazreti Peygamber sana dua etmiştir, senin ticaretin daima karlıdır. derlerdi, dedem de onları ortak ederdi, hatırlıyorum da çok zaman satın aldığı malın tamamı ona bedavaya kalırdı.